Öğrenciyi güdüleme Motivasyon Öğrencileri öğrenmeye motive etmek için motivasyonu planlamalı, öğretime yönelik motivasyon stratejileri belirlenmeli, değerlendirme ve dönüte ilişkin motivasyon stratejileri seçilmeli. Motivasyonu planlama Motivasyon için kapsamlı bir yaklaşım geliştirmeli, öğretim durumunuz için motivasyon stratejileri uyarlamalı, öğretim planlarınızın tüm düzeylerinde Motivasyon konuları oluşturmalı. Öğretime yönelik motivasyon stratejileri. Konu içeriğine öğrencinin ilgisini çekmek. Öğrencilerin önemli ve ilgi çekici olarak neyi algıladıklarını anlamak zaman alır. Öğrencilerin ilgisini çeken konu ve etkinlikler seçmek. Dersin başlangıcında bir sahne oluşturmak. Dersin başlangıcında öğrenme hedeflerini ve beklentileri belirtmek. Konu içeriğine öğrencilerin ilgisini çekmek için soruları ve aktiviteleri kullanmak, dersi ve her bir konuyu ilginç, aydınlatıcı ve merak uyandırıcı bir yol olarak göstermek, konu içeriğinin ilgisini vurgulamak, anlamlı öğrenme amaçları ve aktiviteleri seçmek, her bir incelenmiş yeni konunun önemini doğrudan göstermek, öğretimi öğrencilerin bilgi, anlamı ve kişisel deneyimlerini uyarlamak, Öğrenciler daha önce öğrendiklerini kullanmalı. Konu içeriğini, anekdot ve somut örneklerle ilişkiyi göstermek için resmetmek. İlgiyi sürdürmek için öğretim stratejilerinizi çeşitlendirmek. Ders boyunca pek çok öğretim yaklaşımları kullanmak. Oyunları, simülasyonları veya diğer eğlence özelliklerini kullanmak. Bazen beklenmeyeni yapmak. Aktif öğrenci katılımını planlamak. Konu içeriğini mümkün olduğunca aktif, araştırmacı, maceralı, sosyal çalışma olarak yapmaya çalışmak. Öğrencileri meraklandıracak stratejiler seçmek. Şüphe, buluş, merak, keşif veya hayal değerlerini yükselterek yararlanan konulardan yararlanmak. Anekdotları veya diğer aletleri kullanmak, kişisel, duygusal elementleri içeriye katmak. Stratejileri seçmeli, zorluk ve sorgulama açısından uygun derecede malzeme sergilenmeli. Makul eforla tanımlanabilecek orta zorlukta görevler oluşturulmalı. Aşırı efor gerektirmeksizin, zor görevleri başarılabilir ufak parçalara bölünmeli. Üst seviye öğrenme çıktılarına odaklanılmalı. Ödevlerin ve testlerin zorluk seviyeleri gözlemlemeli. Görevler için öğrencileri gruplandırmalı. Tek çok bireysel, işbirlikçi ve yarışmacı aktiviteleri kullanma planı yapılmalı. işbirliğini ve takım çalışmasını desteklemeli. Dersler üzerinde öğrencilerin bazı kontrollerine izin verilmeli. Karar vermede öğrencilere de bir söz hakkı verecek kontrol duygularını yüceltmek, geliştirmek, öğrencilerin kendileri için seçtiği görevler ve hedeflerin zorluğunu denetlemek. İçerikte ilgiyi açık etmeli ve coşkuyu yansıtmalı. Konuda ve öğrenme sürecinde ilgiyi ve coşkuyu biçimdirmeli. Coşku tasarlanmalı. Öğrencilerden can sıkıntısı değil, ilgi beklenmeli. Öğrenme için fırsatlar sağlanmalı. Sunularda, gösterilerde, tartışmalarda ve sınavlarda ana fikirler belirgin olmalı. İçerikte somutlaşmış örnekler sunulmalı ve Öğrencilerinizin kendi bilgileriyle bilinmedik bilgileri ilişkilendirmeli. İçerik ve yeni bilgi arasında belirgin bağlantılar oluşturulmalı ki, öğrencilerin daha önce öğrendikleri ve benzerliklerle farklılıkları vurgulayarak yeni fikirler arasındaki ilişkiler gösterilmelidir. Ders kitabı okumalarını kapsamlı olarak detaylandırılmalı. Öğrencilerin düşünmelerine rehberlik edilmeli. Öğrencilerden özetlemeleri istenmeli, ilgili kavramlar arasında karşılaştırmalar yapılmalı ve öğrendikleri bilgiye uygulanmalı. Öğrencileri anlamak için girişimlerini desteklemek gerekir. Düşünmeyi ve problem çözmeyi biçimlendirmeli ve problemleri çözmede öğrencilerle çalışılmalı, görevleri açıklanmalı, işbirlikçi çabalar cesaretlendirilmeli, gruba bütün öğrencilerin katkısı sağlanmalıdır.